Euzubillahineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemine Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Efendim bugün 25. Lema'yı beraber müzakere etmeye çalışacağız. 21'in 25. Lema, hastalara ait bir Lema. Yaklaşık 25 deva içeriyor. Hastalık Sadece hasta ilgilendiren bir durum olmadığı için bir hastanın yanında en az üç ya da beş kişinin bulunduğunu düşünürsek toplumun yarısını doğrudan her gün ilgilendiren güncel bir durum. Beyzaman Hazretleri herkesi ilgilendiren bu durum için 25. De Leman namında gerçekten muhteşem bir eser ortaya koymuş. Sadece hastalığı anlatmıyor. Hastalığa nasıl tahammül edilir onu anlatmıyor. Hastalığın penceresinin hayat nasıl okunur? İnsan nedir? Kainat nedir? Hadiselerin anlamı nedir? Bunları bize çözümlüyor. Biz de inşallah birkaç program boyunca 25. lemayı el almaya çalışacağız. 25. lema 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete... Bir İadetül Mariz ve Geçmiş Olsun makamında yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezini zâ esâbetum musibetum kâlu inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Vellezî huve yud'imuni ve yasgîn. Ve izâ mâ riddû fâhüve Bu ayet-i kerimeler Müslümanların dilinde İslamiyet'i temsil eden birer nişan, Hükmüne geçmişler. Özellikle baştaki ayet-i kerime ellediğine, اِذَا اَسَابَتْتُمْ مُسِبَتُونَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَا اِنَّ اِلَيْ لَيْ رَاجُونَ Ayet-i kerimesi Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde biz zaten Allah'ınız ve O'na dönücüyüz derler. اِنَّا لِلّٰهِ ve اِنَّ اِلَيْ Müslümanların üzücü hadiseler karşısındaki ifadesi. Diğer ayet-i kerime وَالَّذ۪ي <gülüyor> Evet. O ki yani Cenab-ı Hak beni besler, rızıklandırır. yedirir, içirir. Ve izâ meridtu fehuve yashfi. Hasta olduğumda bana şifa verir. diye Cenab-ı Hakkı tanımlıyor Hazreti İbrahim'in ifadelerini arz ederken Kur'an bunları naklediyor bize. Bu iki pencere aslında bu iki ayet-i kerime iki büyük pencere olarak bu mevzuyu bize anlatıyor. Baştan sona 25. lema da bu esaslar üzerine gidiyor. Şu lema da ne beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetse de ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek 25 devayı icmalem beyan ediyoruz. Birinci deva. Ey bir çare hasta merak etme sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Yani Üstad Hazretleri'nin bu üslubu, bu eser boyunca devam ediyor. Risale-i birçok yerlerine de sirayet etmiş durumda. Derdi, derman bilmek. Ayet-i kerimede ahsene şeyin halaka ifadesi var. Bu ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın her şeyin en güzel suretini yarattığı ifade ediliyor. Öyle olunca her şey ya bizzat güzel ya neticeleri itibariyle güzel oluyor. Hastalık böyle bakıldığında da dert gibi görünürken bazen derman oluyor. Bunun ne anlama geldiğini ilerleyen bölümlerde göreceğiz inşallah. Ey biçare hasta merak etme sabret senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır.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 Bu darbe mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Bu birinci devayı baştan alırsak, ey bir çare hasta merak etme sabret, senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Şimdi hastaları nereden nasıl baktığımız çok önemli. Üstad hazretleri hayatı bir ticaret. Ebedi hayat için bir ziraat nazarıyla baktığı için meyveleri itibariyle, kârı itibariyle değerlendiriyor. Bu da en sıfatlı bakış olsa gerek. Ömür bir sermayedir gidiyoruz. Her dakikamız an be an eriyoruz. Durmuyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Bu dakikalar geçiyor. Sonuçta elimizde ne kalıyor Eğer elimizde bir şey kalmıyorsa zayi oluyor demektir. ...hem rahat ve gafletli olsa pek çabuk geçiyor. Bunu herkes bilir yani. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımız zamanlar oluyor. Günler, haftalar, aylar, yıllar. Bir bakmışız ömür tükeniyor. Bu çok sıhatli bir şey değil. Çünkü ömrü değerlendirme fırsatı bulamamış oluyoruz. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Evet. Hastalık vasıtası insan duruyor. Ben neyim? Bu kainat ne? ...benim buradaki vazifem ne ve nereye gidiyorum, gittiğim yere buradan ne götüreceğim bir insanın durup durulmasına sebep oluyor. Bu açıdan hastalık gerçekten mühim bir fonksiyon icra ediyor insanın hayatında. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar bir mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Dolayısıyla ömrü uzatmış oluyor hastalıklar. Niye? Az bir ömürde çok bir ömrün semeresini, meyvesinin neticesini elde etmiş oluyor çünkü insan. Evet. Bu açıdan bakılınca gerçekten hastalık dert değil. Belki zamanının kıymetini fark edemeyen insan için mühim bir derman hükmüne geçiyor. Vaktinin kıymetini idrak ettiriyor. Ömrünün sona ermekte olduğunu ona ihtar ediyor. Dolayısıyla insan hizaya çekiyor. Evet. Evet. İkinci deva, ey sabırsız hasta sabret belki şükret senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar musibetler vasıtasıyla musibet zede aczını zafını hisseder. halik Rahim'ine iltica eder yalvarır. ...halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür... ...Allah'tan şekfayet demek şartıyla... ...mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sayıha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların... ...bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği... ...ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği... ...rivayet-i sayıha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika yükmene getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil, teşekkür et. Evet. Bu ikinci devada sabır mı, şükür mü? Yani sabır bir şey tahammül etme, dayanma anlamında. Yani sonucunu düşünerek sar etme belki. Fakat şükür farklı bir şey. Şükür memnuniyeti ifade ediyor. İyi ki olmuş dedirten bir durum.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 Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir, diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla, musibet zede, azzeni, zafını hisseder. Yani malum yapmış olduğumuz ibadetler var, namaz gibi, niyaz gibi bir şeyler yaparak yapmış olduğumuz ibadetler, onun için bunlara e, müsbet ya da olumlu ibadetler diyebiliriz. Diğer bir kısmı ibadetlerde vardır ki aslında hiçbir şey yapmamakla yapılan ibadetlerdir bunlar nedir hastalıklar var. hastalık geliyor biz ona karşı isyan etmiyoruz böylelikle ibadet yapmış oluyoruz hiçbir şey yapmadan bir ibadet sevabı hasıl oluyor insanda yani olumsuzluk üzerine yani bir şeyler olmadan olan ibadet anlamında menfi ibadet evet insan namazında niyazında e, sevap kazandığı gibi işte hastalık ve musibete karşı İsyan etmeyerek de sevap kazanabiliyor. Burasına bir kez daha göz atalım. Evet. Hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet zede azin zafını hisseder. Men arefe nefse fekat arefe rabbehu. İfadesi geçiyor. Hazis-i Şerif olarak da biliniyor. Kendini bilen Rabbini bilir diyor. Yani haddini bilmek, azizini ve zaafını bilmek. İnsan kendi azizini ve zaafını bilirse onun azizini imdat eden, fakrına medet eden zat daha, daha iyi tanıyor insan. Ve insan ve fakirliğini hissettiği derecede Cenab-ı Hakk'ı tanıyor. Onun kudretini, rahmetini hissediyor. Bu nasıl hasıl oluyor? İşte menfi ibadet dediğimiz musibet karşısındaki duruşumuzdan kaynaklanıyor. Halika Rahim'le iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mas. Bazen riya girebilir. Birilerine bir şey gösteriyor olabiliriz. Bu da ibadetin sevabını azaltır veya tamamen iptal eder. Fakat menfi ibadet görünmeyeceği için buna riya girme ihtimali yoktur. Bu yüzden halistir. Evet. Hastalıkla geçen bir yömür... Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sayıha vardır. İleri bahislerde bunun bazı örneklerini göreceğiz. Ne kadar mübarek bir şey olduğunu hastalıkların hadisler bazı ayetler ifade ediyorlar. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların sabreden şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sayha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Rivayetlerde de var. Bazı işte Evliyaullah bunun sonuçlarını da görmüşler. Yani ayet-i kerimelerde ifadesini bulan bir şey var. Bir tane atarsınız. Tane, yedi tane başak verir. Her başakta da yüz tane bulunur. Bir yedi yüz olur. Cenab-ı Hakkıs'a daha da çok verir. Dolayısıyla insan dakikalarını Allah için... ...Allah'ı anarak, zikrederek, şükrederek geçirdiği zaman o dakikalar ebedi alemde böyle sümbülleniyor. Bir yüz oluyor, yedi yüz oluyor, yedi bin oluyor ve insanın e, ihlasına göre arttıkça artabiliyor. Evet. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil, teşekkür et. Evet, şikayet edilecek bir durum değil. Perde açılsa, öbür tarafta bunun sonuçlarını görsek, şükredeceğiz sabretmek değil. Da Keşke daha çok olsaydı diyeceğiz belki de ahirette perdeler açılınca. Hastalıklar böyle manevi yüksek nimetler. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitti ve gençlerin ihtiyarlaşması, ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Evet, insan bunu kabullenmek istemese de insan bu dünyaya keyif sürmek için gelmemiş. Önde ebedi bir hayat var. Oraya hazırlanmak için gelmiş. Çünkü dünyaya bakıyoruz gelen hiç kimse kalmıyor. Gençler ihtiyarlaşıyor. Mütemadiyen zeval ve firak içerisinde yuvarlanıyor insan. Demek ki biz bu dünyaya kalmak için gelmemişiz. Bu dünyaya sığmıyoruz zaten. Kimse altmış senelik bir ömre kanaat etmiyor. Belki bu altmış sene ebedi bir hayatımızın şekillenmesi için önem arz ediyor. Burada da hastalıklar çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Hem insan hayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatçı en zengini. Belki hayatların sultan hükmündeyken. Mesela bakıldığında yeryüzünde insan gerçekten gördüğümüz canlılar içerisinde... En mükemmeli. Öyle cihazlar var ki. Evet. Adeta hayat sahiplerinin sultanı hükmünde. Böyleyken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede. Ancak kederli, meşakkatli bir ömür geçiriyor. Şimdi burada önemli bir nokta vurgulanıyor. İnsanda akıl var. Hayvanlarda olmayan bir şey. Bu akıl geçmiş günler insana götürüyor. Of çektiriyor. Gelecek günleri düşündürtüyor, kaygulandırıyor. Dolayısıyla akıl insanın başına bela oluyor sanki. Niye? Sırf bu dünya açısından bakarsın insan böyle oluyor elbette. Evet. Ve i̇nsanın çok kıymetli duyguları var mesela merhamet, muhabbet gibi ama sevdi, sevdikler hep ölüp gidiyorlar. İnsan da, i̇nsandan da bir şeyler kopup gidiyor onlarla beraber. Böyle olunca bu akıl insanın, bu muhabbet insanın başına belaymış gibi oluyor. Halbuki insanın en önemli cevherleri bunlar. Burada bu durumun bize telkin ettiği bir şey var. İnsan bu dünyaya keyif sürmek için gelmemiş. Evet. Burası çalışıp çabalama diyarı. Dolayısıyla meşakkatli, külfetli olacak. Sonuçlar kabrin öbür tarafında bizi bekleyecek inşallah. Demek insan... ...bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. İnsan böyle geldiğini zannettiği için niye rahatım bozuluyor diye çok zaman sıkıntıya giriyor. Halbuki insan bilseydi ki bu dünyanın mahiyeti budur. Burada insan yorulur, dinlenecek yer öbür taraftadır. O zaman insan çok daha makul bakar, çok daha güzel değerlendirir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan... Burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Evet. Sana çok önemli fırsatlar sunulacak bu hayatta. Bu fırsatları insan değerlendirerek ebedi hayatını şekillendirecek. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Demin yani hiç hastalığı olmayan, orası burası ağrım yani hiçbir derdi tasası olmayan bir insan hayatın nasıl geçtiğini bile anlamaz. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü badeheva boş yere sarf ettiriyor. Evet bu derttir değil mi yani? Ebedi hayatımız açısından bakarsak... Sıhhat madem böyle şeylere neden oluyor... insan dünya geliş gayesini unutturuyor. Ahirete hazırlık yapması gerektiğini unutturuyor. O zaman insana bu dert oluyor. Dermanı ne? Bunu tam tersini hatırlatan şeyler hastalıklar, musibetler dolayısıyla. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layemut değilsin, ölümsüz değilsin. Başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Hiç aldatmaz bir nasih, nasihatçı, ikaz edici bir mürşit. İnsan mürşit arar, hani öyle bir şey vardır, herkes bir zata gidiyormuş, adamcağız şikayet etmiş en sonunda. Demiş, herkes bana geliyor, biraz da kendilerine gelseler. Evet, Kendilerine gelseler, gerçekten insanlar hakiki bir mürşit bulacaklar işlerinde. İşte hastalıklar, musibetler insanı aczinin fakrını hatırlatarak kendine getirtiyor. Kendi iç aleminde hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşit buluyor insan. Dolayısıyla böyle bir ikazcı ve mürşidi içinde bulan, bulan bir insan bunun için şükretmesi gerekir. Allah'ım gaflete düştüğünde ben uyaracak bir hastalığım var. Şükürler olsun sana. Şeklinde. Evet, Ondan şekva değil, şikayetçi olmak değil. Belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerekir. İnsan ne de olsa zayıf bir canlı olduğu için zaman zaman tahammül sabrını da yanlış yerde kullandı. Oraya buraya dağıttığı için belki musibet bazen incitici olabiliyor. O zaman Cenab-ı Hak'tan tahammül istemek, sabır istemek lazım. Musibeti veren ona yetecek kadar sabrı da verir. Bu konuda hiç şüphemiz olmasın. Evet. Efendim bugün de ilk... 3 devayı okuyarak Nuriklin programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda devam etmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.